600, numaralı konu, Hazreti Ömer'in bir ihtiyarın ölümüne sebep olan kumandanını cezalandırması, evet, Hazreti Ömer bir gün elleri kulaklarında olduğu halde, buyur işte buradayım, diye bağırarak sokağa fırlamıştı, halk acaba halifeye ne oldu diye merak etti, Hazreti Ömer'e o gün kumandanlarından birinden bir haberci gelmişti, adamın söylediklerine göre önlerine bir nehir çıkmıştı, geçebilecekleri bir şey de bulamamışlardı, komutanları, bu nehri ve geçitlerini iyi bilen birisini bulunuz, demiş ve bunun üzerine huzuruna bir ihtiyar getirilmişti, ihtiyar, ben soğuktan korkuyorum, demesine rağmen komutanın zoruyla suya girmişti, suya girer girmez de soğukluğuna dayanamayarak, ey Ömer neredesin, diye bağıra bağıra boğulup ölmüştü, işte Hazreti Ömer'in başta anlatılan şekilde sokağa fırlamasına bu haber neden olmuştu, Hazreti Ömer daha sonra haber yollayarak o komutanı Medine'ye getirtti, adamla birkaç gün hiç konuşmadı, Hazreti Ömer kırıldığı kişilere böyle yapardı, sonra da onu çağırtı. Olarak, o adamı nasıl öldürdün, diye sordu, o da, ey müminlerin emiri, ben onu kasten öldürmedim, nehri geçmek için hiçbir vasıta bulamamıştık, bunun için de suyun derinliğini öğrenmek istedik, hem suyu geçtikten sonra şu şu memleketleri fethettik, dedi, Hazreti Ömer ise ona, yemin ederim ki benim yanımda Müslüman bir kişi senin getirdiğin her şeyden daha sevimlidir, eğer adet olmasından korkmasaydım senin boynunu vurdururdum, haydi, git onun ailesine diyetini ver, sakın bir daha da gözüme görüneyim deme, dedi.